Saddakallahul Azim. Vevelna rasuluhu'n Nebi'l Haşimîl Kerîm. Ya ilâhal âlemin biz sıratı mustakîme hidayet eylem. Kalplerimizi hakikate aşina eylem. Zahir ve batınımızı münevver eylem. Amin.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 veraatını almışlardan olarak bizi haş ve neşre eylesin. Amin! Muhterem Müslümanlar! Adım adım, bizim hesabımıza dönen feleğin çarklarında, dünya üzerinde, yeryüzünde tekevün eden yeni oluşlar, yeni dirilişler ve var oluşlar karşısında,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 Oldurmayı irade buyurduğuna artık meşiyeti bizi halas eyleme ve beraat eyleme istikametinde tecelli ettiğine inandırıcı mahiyette tecelli etmektedir. O bakımdan biz her idrak ettiğimiz bereat gecesinde iki bereatımıza da adım adım yaklaştığımız ümidiyle camilerde toplanıyor, ellerimizle beraber sinelerimizi de açıyor, Dilencilerin yine kapına geldi, Kaptuğun kapısına gelen Yunus reddedilmemişti. Sen ker Bizi kapında kapından elleri boş, yüzü kara ve kalbi inkisar içinde döndürme. Diyeceğiz, diyoruz, diyeceğiz, ebede kadar bunu söyleyeceğiz. Söz verdik Rabbimize ezelde. O bez mahtü peymana yemin her sene yeniliyor.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 ve neticede karşı karşıya kalacağımız hatarlı keyfiyetler ondan birkaç satır arz etmeyi düşünüyorum. Havanın sıcaklığı, gecelerin yaz gecesi olması, sizin bulanılmış olmanız, her şeyi hesaba katarak kestirmeden ayati ehemmiyetine inandığım bu 1-2 satıra temas edeceğim. Evvela müsaadelerinize seniyor. Rabbimin de ben affetmesini diliyorum.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 ciğergâhını dağlayanlara levbe kulum diye rahmetiyle imdada koştu Başını taştan taşa vuranların hal ve hatırını sorduk. Siz şayet karın ve kafa içinde, milletinizin dirilişi istikametinde bir şeyler yaptıysanız, unutmayın inayeti ilahi sizin sırtınızı sıvazlıyor. Gün be gün Efendimiz mescitlerinize teşrif buyuruyor. ''Gelecekten ne haber?'' diyor. Ben bu mevzuda meseleyi objektiften alıp, indiği ve enfüsü hüviyete suretiyle size arz etmek istemiyorum. Ama belki yüz kere var ki, kalbi aydın ve içi duru kimselerin, alem-i menamında belki de bazılarının yakazesinde, ''Ben İzmir'e gidiyorum bir orada havaya bakacağım'' dediğini duydular.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 Hayatım boyunca da hep onu temennâ ettim, Mevlana canının dediği gibi dedim, Eshab-ı Kehf'in cennete koyacaklar, senin ashabın göbeği olmazmindeyim. azmindeyim. Kırk senelik hayatımda o beybe ulaşamadım, Ebu Bekir'in deme demeceğini kendimde duyamadım, ama gayriye secde de etmedim, müşrik olmadım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının kıtmiri olmak. Bahri Kâilat Efendimiz bizi bu hava ve bu hübiyet içinde yokluyor, inanın buna. ehl keşif ve ehl-i müşahedenin müşahedesiyle yokluyor. Yarın ne olacağını sadece Allah bilir. Şu melek cemaatin, muhabbet fedaisi cemaatin,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 Ama bu cemaatler içinde sadece ilki ile bizlere Resul Ekrem size müjdeler olsun beraatını çekmektedir. Her şeyin yıkıldığı, yok olduğu ve döküldüğü bir dönemde, şevat nefsaniyesini ve beşeri hislerini aşıp camiye gelen, sahipsiz kaldığı zaman dine sahip çıkan, boyunduruk yere düştüğü zaman altına giren sizlere müjdeler çekiyor, müjdeler olsun size diyor. Bu boyunduruğu kaldıracak matem güzeller çekiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat muhterem Müslümanlar, Yer yer size bu hususta issetim prensiplerden vaktin müsaadesi nispetinde arz etmeye çalışacağım bir iki prensip var. Evvela bu meseleyi azami tasarruf ruhu ve şuru içinde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 pek çoğu belki kılıca bile sahip değildir. Ellerinde kullandıkları kılıçlar dahi bittiği yerde, tezevzüle maruz kaldıkları yerde, Rabbiniz benim size inayet edeceğim sesi o zaman duyuldu. Bülbülü hoş eda, tatlı bir hava içinde Kur'an-ı Kerim okuduğu kari Kerim, İnna فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا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 Kur'an okuyana inna ta leke fethan mubina çektirdi. Ve yanzurak Allahu nasran aziza kafiyesini koydu ve noktaladı. İnayeti ilahinin başımıza geldiğine dair bizlerimizle işaretle bulundu. Umduğumuz bir şeydi. Ümid ediyoruz Cenab-ı Hak bu defa ölümümüzde bizi yanıltmasın da yalancı çıkarmasın. Bati'da inna ta tahnadi ka Sahabinin kulağında çınladığı an her şey bitmişti. Asırlar hep böyle devam etti. Tükenildiği dediğimiz yerlerde elimizi doğruttuk. Bakılının ifadesiyle başkalarının müdafaadan ümidi kesildiği yerde taarruza başladık. Mum yandı, takliğe dayandı bir elektrik şebekesinin düğmesine dokunulmuş olma gibi, bütün esraf aydınlandı tıpkı donanma gecelerinde olduğu gibi. Çanaskale'de Mehmetçik, İngiliz toplarına elinden aldığı faslı demir silahına süngü diye takmış selam duruyordu. Göksünde topları ve topların ateşini söndürürken evindeki faslı demirle mukabele ediyordu. Başındaki kumandana toplarımız bitti, mermilerimiz tükendi. Süngünüz yok mu? diyordu. Süngü olarak yanında taşıdığı batlı demiri vardı. Mataradiye de yanında taşıdığı evinden götürdüğü tası vardı. İffetine, namusuna, dinine, ziyaretine karşı son müdafayı veriyordu. Alem İslam'ın batıya karşı son karakolunda Mehmetçik son müdafayı veriyordu. Onun bu destanlara sığmayan durumunu destanlaştıran. Felaket günlerinin de şairi onun elinden tutacak aslanlarının yanına götürecektir. Bu da tevafuk değildir. Bir mübalağa edası için de ancak Medrin Aslanları bu kadar şanlıydı derken, Mehmetciğin hakkını veriyor, gerisini de şairlik mübalağasına affedil ve onu affedirin. Biz daima biteceğimiz yerde bir iman ve izanla, Elimizdeki bütün malzemeyi kullanmasını bildik, yine her şeyin üstünden geldik Allah'ın tevbih ve inayetiyle. 20. asırda Âlem-i İslam'ın, Âlem-i in çeşitli yerlerinde yeni oluşlar var. İçtimali coğrafyaya baktığınız zaman yeni yeni kabarmalar var. Tabii ki bu kabarmalar içinde Cenab-ı Hakk'ın inayetine mazhar olacak milletler olacaktır. Allah'ın lütfunu yudum yudum şerbet gibi içecek milletler olacaktır. O milletler arasında olmayı Rabbimizden diler ve dileniriz. Amin. Beraatımıza bir beraat olarak bunu da lütf ve ilave buyursun. Lütf eylesin ve ilave buyursun. Amin. Her şeyi tüketeceğiz muhterem Müslümanlar. Bu bir davanın kavgasını verdiğimiz günde kavganın çeşidi ve cinsi hakkında fikrin beyan edeceğim. Daha doğrusu Kur'an'ın hükmünü size intikal Em hatitun takulucennet. Ve al ma yetikum matalul ladina halu min qablikum. Mesetul ba'sa ve darratu ve zülzilu hatta yaqulur rasul vel ladina amanu meta nasullah. مَتَا نَصْرُ اللّٰهِ يَا رَبَّنَهُ مَتَا نَصْرُ اللّٰهِ يَا رَبَّنَهُ اَلَا اِنَّا Siz cennete daha evvelkilerin tabi olduğu imtihanlara tabi olmadan gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Bu hesaba girmeden muvaffakiyet yazdığı edeceğinizi mi zannediyorsunuz? Başınıza başkalarının başına gelenler gelmeden bu derin vadinin, bu sarp tepenin aşılacağını zannediyorsunuz? Onların başlarına öyle dahiye ve belalar geldi ki sarsıldılar. Sarsıldılar da hem Peygamber hem de ümmeti dedi ki ''Meta Nesullâh, Allah'ım yardımın ne zaman?'' Yani tükenme kertesine ve noktasına geldik yardımın ne zaman? İşte o dakikada Nusret-i İlahi yetişti.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 Minberden yükselen her seste resûl Ekrem'in namesini duydular. Minberden burcu burcu yükselen her ses Hz. Muhammed el-i i̇ziratül dinlediler. Mihrapta resûl Ekrem'i gördü ve kendilerinden geçtiler. Cebhayı bırakmadılar, hakkın kapısını asırt çevirmediler. Onun için hiç olmayacak şekilde Cenab-ı Hak onlara lütuf ve keremde bulundu. Ben bu dar zamanı uzun boylu müşahat ve misallerle küsliyete halim yok. Hem şu andaki bu aletin hem hissiyatın buna çok müsait değil. Ama yine de mücerret bırakmamak, sadece bir kısım felsefi üyette meseleyi takdim edip ona bağlı bırakmamak için müşahatı hittikar edeceğim. Mefkari Mevcudat Efendimiz, hayatında büyük davanın ciddi kavgalarını vermiştir. 13 senelik mücadele hayatı onun sabır, azim ve istem içinde geçmiş. Adeta Yunus'un diliyle döven elsiz, söven adilsiz ve gönülsüz yaşadığı bir hayattı bu. Kırılmamıştı. Başına karşı inen toplumlar karşısında cemaatine az ve mafiyas dilemişti. Ondan sonra da karşısına çıkan düşmanlarına karşı maddi mücadele devresi başlamıştı. Bütün bu dönemlerde Mehtar-ı Efendimiz geriye çekilmeden daima ileriye doğru atlayarak büyük kavgasını vermiştir. Bunlardan bir tane Uhud, Medir Zaferi'nin neşveti içinde sahabi, düşmana yeni bir darbe indirmek için Uhud'a çıkmışlardır. Bugünkü maddi hüviyetiyle sark bir kaya olduğu gibi, o gün önünde cereyan eden hadiseler itibariyle de Uhud çok tarf olmuştu Müslümanlar için. Onları eritme ve tüketme de adeta Uhud. Bununla beraber Resul-i Ekrem Uhud'a küskün ve dargın değildi. Bir gün uzak bir yerden dönerken Uhud'un zirvesi, şaifası göründü. Ferman ettiler, Uhud bir davetiz, onu severiz, o da bizi sever. Uhud resul Ekrem'i seviyordu, bağrında ashab Resulullah'ı, Uhud'un şehitlerini barındıran Uhud'da sert bir kavga verilmiştir. Kadın erkek etten kale gibi hak davası uğruna resul Ekrem'in önünde doğranmayı azmetmişlerdi. Bir valide Enes bin Nadir Hazreti Ömer'in mevzi araması karşısında kükrüyordu. Onun vefat ettiği yerde siz neye duruyorsunuz? diyordu. Ve az sonra da onu kütükte doğranmış et gibi buluyorlardı da tanıyamıyorlardı. <gülüyor> Resul-ü Ekrem'in vefat ettiği yerde siz neye duruyorsunuz? Evet, dünyayı, nefsini haram sayıyor ve güle güle kendisini ölümün kucağına atıyordu. Kadın erkek dillere destan, hadiseler cereyan etti. Mefkari Mevcudat Efendimiz etrafında kendisini koruyanların kol ve kırıldığı bir andı ki, şu gelen şebekeye karşı, karşı kim himaye edecek, koruyacak beni. Bütün ses ve soluk kesilmişti, sargılar elinde çocuklarına hizmet etmek için oraya kadar azme ikdamda bulunmuş gelmişti, anamız vardı. Tarih onu anarken karşısında selam çakar ve temenna durur. Büyük Nesibe Hatun, Allah Resulü'nün mümare deyip istifat ve tespil buyurdukları büyük kadın. Çocuklarının kolu kanadı kırılmış, yakınları budanan ağaç gibi budanmış ve kendi onlara sarmakla meşgul olduğu anda resul Ekrem'in insanın içini delen sesi duyuldu. Bunlara karşı kim çıkacak? Kimse kalmamıştı. Anamız Nesibeden başka kimse kalmamıştı. Bulduğu bir yerden bir kılıç buldu, ben dedi ya Resulallah. Gelen erkeklere karşı erkek gibi savaşıyordu. Bazen baş başvuduyor, bazen kol götürüyor, bazen bacak kesiyordu. Vücudunda ondan 15 tane ok yarası vardı. İçine aydınabilecek kadar yaralar almıştı. Allah Resulü coştu, heyecanlandı. İltifat âmîsi sözde mersefettü Ve lâ şimâlen illâh rahet-u katil. Sağ ve sol nereye döndümse, Nesibe-i Orada kavga verirken gördüm. Kodu kesilen oğlunun yanına gidip sargısını sardıktan sonra, sırtınız varsa hep Resulullah'ın önünde savaş evladım. Allah Resûlü coşacak, Nesibe senin şu katlandığına kim katlanabilecek diyecektir. Ya Resulallah dua et Cennet'te seninle beraber olayım. Allah'ım nesibe benimle beraber eyle Cennet'te. Bundan sonra hayatımın sonuna kadar vallahi, bir şeye diril etmeden, andırmadan sonuna kadar evet cihad eder, mukatele eder ve kavgada bulunurum. Azami tasarruf havası içinde bütün sermayesini ak yolunda bezdetme.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 onu yine bir kadının sızlanışları içinde dinleyelim. Medine'den çıkmış, koşa koşa Uhud'a kadar gelmiş, Beyinden vurulmuş bu kadın, da, ayrı bir kadın, nasıl sonuna kadar sahip oldukları her şeyi tüketmeye hazmetmiş bir cemaat olduğunu, bu müşaheslerden damlayan damlalarda tanıyalım diye arz ediyorum. Bu büyük anada Uhud'a kadar koşa koşa, o altı kilometrelik mesafeyi koşa koşa kat etmiş. Nayet Uhud Vadisi'ne yanaşırken bir el kalkmış kendisine. Sümeyra, işte baban şurada meskûl. O babasına bakmıyor, Muttası listerik hal içinde adeta, muttası aynı şeyi mırıldanıp duruyor, ey ne Resulullah? Resulullah nerede onu gösterin, Neyleyim yiyin babamı? Birkaç adımlarda bir el kalkar, Semayra Allah'lar orada ikisi de çepik yatıyor. O evlatlarından da habersiz. Aynı hal bütün ihtişamıyla üzerinde ey ne resulullah diyor. Biraz sonra kocası Abdullah'ın naşı gösteriliyor. O yine ey ne resulullah diyor. O, olmadıktan sonra neydi ayım evladı Ali? Neydi ayım babayı evladı? Neydi eyim efendi ve atbabayı? Ve, ayet biraz sonra.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 Dudakları mübarek cübbede dolaşırken şöyle diyordu. Kullu musibetin bade zalike celal ya Resulallah. Oh, ah, Bütün musibetler hafif gelir ya Resulallah. Gök üzerime gelse, yer beni verse, ateşler fışkırsa, çepeçevre sarılsam, değilsen hayatta tekrüm. her şey hafif gelir ya Resulallah diyordu.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 Seması bir damla yağmur düşürmediği bir zamanda, zemini bir şeyin bitmesine müsaade etmediği bir zamanda, sahabiye yakın şu nesli ihlal edecek, diriltecek, hayatımıza yeni bir neşre verecek, sahabi dönemini yeniden teşekkür ve tekerle <gülüyor> işten hazırlayacaktır. Sığ ve sınırlı ilmimle, malumatımla, aşamadım bütün bunları.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 Kerem-i Lütfü'ne Sizin karşınızda ben ciddi bir hicap içindeyim. Sizi ümmeti i Muhammed'e lusveden Allah'ım, Allah. Keremiyle mütecelli olan Allah'ın Allah. sonsuz nimetleri karşısında benim iki müklum ve dahil halindedir. Ashab-ı Bedir gibi, Ashab-ı Uhud gibi tükenmesini bilecek bir cemaat. El pençe divan duracak, kemerbeste yuhudiyet içinde en nedir Rabbim diyecek bir cemaat. Vadi vadi çağlayanlar halinde gelişmekte. Küfrün ve kafirin kanlığı karşısında, sulhun ve nizamın beşaretçisi, Hazreti Muhammed Enfas, Hz. Mehdi'h-i Eda bir cemaat. Dünyanın içtimai kaderini değiştirecek, yeni bir neşve getirecek,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 Eğer bütün olup biten, bu ictimai mevçelenme ve çalkalanmaların felsefesini az nüfuz ettirseniz siz o temiz kalplerinizde, tüşer vicdanlarınızda, işleyen beyin fakültelerinizde benim önümde ümide sahip olacaktınız. Hepinizin çok içerisinde bütün jürümlerimle suçluyum ben. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadım. Bu meselenin festefesini idrak edecek sizde elimizsiz diye takılmıyor Şu içtimai mevcelenmeler ve dalgalanmalar içinde, topyekun tefatatı beşer çapında olan ikilaplar arasında en yüksek ve gür sada İslam'ın sadası olacaktır. Allah! Allah! Allah! Cehan harfleri değişmeler meydana getirdiği gibi ruh dünyasındaki bu utlaşma İnsanlığın yeniden insanca yükselmesi, bulutlar üzerinde gezmesi, insanlığımızın, vicdanı, insanlığımızın vicdanın kafası ile termesi, bu içtimai coğrafyada, saadet aslından bugüne, eşini emsalini görmediğimiz bir değişme meydana getireceği kanaatindeyim. Biz yeni bir bezm hazırlarken, Beratımızın hakkımızda beri açtıklarında tecellisine duyma da ediyorum. <gülüyor> Türkül insanların mezarlıklarından ötürü, cünü duyma inanmaya kendi tebasına hedaya var tayalar daştı şu gecede. Ümit ediyorum ki benim şu anda da yaptığım küstahlıklardan dolayı beni mağaza etmez. Ben şimdi tepeden tırnak hiç kesilmiş. Doğrudan doğruya onu rahmet adına konuşuyorum. Şu anda adeta gazabını unuttum gibi, Rahmanı ve Rahim gözümün önünü doldurdu. Bismillahirrahmanirrahim ve İmadeta beni çepeçevre sardı. Allah Rahman ve Rahim! Allah'ın yıldığımızda ve buna artık merak ediyoruz. Bu yeni teşekkür ve tekevvünü hazırlayacak olan, sizlerle başlamış nesli cedid, mezarı müteharrifleri silip sonra,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 Askeriye kendi işlerinde büyük davaya biz omuz vermiş olarak bulacak. Anarşinin karşısında açılmaz bir Seddi Çin gibi. Ne ifade eder Seddi Çin? Allah Resulü'nün hendeği gibi, Hazreti Muhammed'in Seddi gibi gördüm. Bu kavram et edeceğiz inşallah.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 azim ve iktam içinde bulunma. Eğer neslimizin hava ve hüviyetinde bunu görmeseydim, bunu görenler bize söylemeseydi, vicdanlarımıza bu ulvi manayı duyurmasalardı, ben karşınızda bu kadar ümitli olamazdım. Bu mesele artık tahkim edilmiş bir meseledir. Hem bu kadar tahkim edilmiştir ki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 duygu ve düşüncesine saplanmış, herhangi bir muhasebeye sahip olmayan, şu içtimai'nin felsefesine vakıp ve nigehban bulunmayan, kabit kuvvetlerin tahrikiyle, dış mihrakların içimize attığı kelimelerle ve düşüncelerle, bu memleketin ve bu milletin gerçek parçalarına karşı takınılmış tavırda, bu tavuru takınanları da el açıp dua dua yalvaran,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 Lütfi ilahi başımızdan aşkın geldi. Gecemizde tek şimşek çakmıyordu. Tamamız bir tek damlayı dahi kıslanıyordu alem İslam olarak. Zeminimiz ot bitirmemeye azmetmişti. Şairi şehrimizin ifadesi içinde, Umar mıydık tavanlar yerde yaktır rehnedendik tap. Eşiklerde yosun tutsun örümcek bağlasın mihrap.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 Birden bire Allah değiştirdi akışı, Birden bire değiştirdi. Nasıl değiştirdi? Gidin görün bütün insanlık aleminiz. Ümide gark olacağınız şeylerle karşı karşıya kalacaksınız. Her gün tevfik şevk İza cehanüsulahi vel feth suresinin ifade ettiği şekilde. Şevk, tevk Cami'l Şark'ında ve Karb'ında İslam'a tehalatlar göreceksiniz.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 ki La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözüyle Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a dehalet ediyor. Biz eskiden Türkiye'de ve Osmanlılar içinde duyuyorduk. Şimdi bütün cihanda duyuluyor. Yahya Kemal ciddi bir inktisar içinde Sultan Selim evvel iram etmeyi becel fethetmeliydi âlem-i şan-i Muhammed'i diyordu. Eğer bu günü görseydi, kendi kendine alemi Şani Muhammed'in fethedilişi karşısında Batı'da da Yegan-ı Muhammed'in yükselişi karşısında bu dev şair şiirlerinde ayrı mısralar kullanacaktır. Şimdi bütün cihânlarda getirecek, arşa belmele verecek şekilde Muhammedur Resulullah yükseliyor bütün ufuk âlemde. Etrafımızda bir sürü şey olup bitmektedir. Ve kimse bunun önüne geçemeyecektir. Sokağa atılma ve dökülmeler, meselemizi sabote etme meselesine matuf olsa bile, Düşmiraklar içimizdeki gafilleri, bu şekilde bize saldırtma bağısına bizi tüketmeye çalışsalar bile, Allah'ın bu mevzuda verdiği hükmü geriye çeviremeyecekler. La tebdile li halkillah zelike dinul kayyilli.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 Ve artık şenaat ve denaatler açıktan açığa yapılıyordu. Malubiyet ve mağduriyetimizde bu hava içinde hüküm verildi. Milletimiz bütün cihan'a karşı kavga ediyordu. Şerat-ı fıtriye prensipleri ve şartları içinde mukavemet etmek imkansızdır. Muvakkat mağlubiyetimize Allah hükmetti. Muvakkat mağlubiyetti bu. Bizi bu hale getirmek için bütün cihan anlaşırsa,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 nimetlerin itibam edilmesini düşünüyorsak, bu nimetlere şükrü köy köy kasaba kasaba dolaşmak suretiyle, ilşad ekipleri teşkil etmek suretiyle, halkımızın içine insanımızın içine girmek suretiyle, milletimize dini hava ve ha anlayışı anlatmak suretiyle, hizmet verelim. Evet bu Allah'ın nimetlerine karşı bir şükür oldu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 Döven halsiz, döven adil sizle gönülsüz gerek. Muhabbet fedaileri halinde halkınızın içine yayılınız. Rabbinizin inayet ve keremini böyle talep ediniz. Gelecek 5-10 sene içinde hakkınızda Rab tarafından ıstar edilen berehat sizin bu azm ve cehtiniz üzerine ıstar edilecektir. Rabb'in rahmeti alınızdan öpecek. Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem dedi sahabi gibi karşılayacak. Başında kapalı arzettim. Şimdi daha açık arz edeyim. Namazlığımız mescide geliyorduk. Kalabalık akın akın mescide giriyordu diyor nakil. Ben de içeriye giriyordum. Mahfil gibi bir yerin merdivenlerinde bulunduğum mesnada, resul Ekrem cemaatımıza şeref verdi dediler. Allah Allah! Mescide Allah Allah! Mescide şeref mihraba doğru yanaşıyordu. Caminin daimi hatibine vaaz etme teklifini yaptılar. Ya Resulallah sizin bulunduğunuz yerde olur mu bu? Şeref buyurdu, mihrabın önünde oturdular. Cemaat çoştu, birisi yukarıdan bağırıyordu. as vesselam vesselamu aleyke ya Resulallah! Gülüşünden güller dökülen insan döndü. as vesselam aleyke ya Resulallah diyene baktı. Ve tebessüm ediyordu. Türk milletine tebessüm ediyordu. Yeni doğuşunuza tesi tebessüm ediyordu. Yeni tekevinizdünüzü alkışlıyordu. Caminize geliyor, cemaatinizin içine karışıyor. Sadece olduğunuz mevzun Allah Resulü size de imza atıyordu. İşte size müjdeler olsun sözü bu manayı ifade etmektedir. Allah'ın keremi lütfu sizinle beraber olsun. Evet. Rabbin rahmet ve inayeti bir rahça sizi mahrumiyete mahrum bırakmasın. Amin! Evet. Nefesleriniz içinde günahkar ve mücrim soluklarımı Rabbime takdim etmek isterim. İki üç cümle ile su suistimal bade olsa bile, meslekten olan muhterem hocalarımız, bülbül-ü hoş eda kardeşlerimiz, ve siz cemaat inşallah beni bağışlarsınız. Elhamdülillahi Rabbil al-aleymin, al-Rahman al-Rahim, Malik yolumi Din. Alhamdulillahi Lladi kâlak al ve al-erd, vajâl al-zulmât ve al-nur. İmâl Lladin kafârû bı Rabbhim yâdilûn. Alhamdulillahi Fatir al-sembat ve al-erd. Şâil al أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين أسألك يا الله يا هو يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ya i̇lahel alemin ve Ya Ekremel Ekremîn! Senin ifadelerin ve beyinat ile huzuruna geliyor sana dehalet ediyoruz. İstediğin şekilde Efendimiz'e teslimat ve salat selamla huzuruna geliyor el pençe divan duruyoruz. Habibine konuşturduğu şeyle ki, i̇sm Azam'ı kim zikreder dua ederse kabul buyururum dedirsin. İsmi azam diye rivayet edilen şeyleri terdat edip huzuru Rabbül Alemin'e geliyoruz. Amin. Bizleri dergâh hadiyetinden kâib ve kasir çevirme Ya Rabbi. Amin. Bizlere kerem-i muamele Ya Rabbi. Amin. Ya ilahül Alemin ve Ya Ekremel-Ekremin! Şu anda bütün memleketimizden, bütün kubbeler altında, yer yer radyo ve televizyon diliyle, seni anmak, Habib-i anmak, Kur'an'dan ayetü beyine tilavet etmek üzere, senin cemaatin, senin kulların, Habib-i ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Sana ibadet edilen mescitlere koştular. Ayaklarını koydukları yerlere yüzlerini sürdüler. İşlerini inceltip kasveti izal ettiler. Gönül dikkati içinde hedeflerlerini sana kaldırdılar. Kurtuluşlarını ve beraatlarını senden istiyorlar. Milletçe kurtuluş erişlerini senden istiyorlar. Milletçe cennete girişi senden istiyorlar. Amin. Sen, senden bunları isteyenleri kayıp ve hasir bırakma ya Rabbi! Amin. Sen kerem-ül bizlere muamele ile ya Rabbi! Amin. Ya İlahe'l-Alemîn ve Ya Ben bu duanın böyle hüşler bir cemaat içinde,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 tarihler bundan öyle bahsettiler. Destanlar meydana getiren bir cemaat dediler. Ya yuhelledin amanu men irtadda dini süphanisiyle. Saadet asğından sonra istiğdat edenlerin yerine Ayetü Beyinat'ın atında getirdiğim bir cemaat olan bu cemaat 2-3 asırdan beri bütün suları çekilmiş. Bütün surları yıkılmış. Bütün köprüleri perişan olmuş.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 nimetlerini kemale getirip oldurduktan sonra içimizde bir inkisar meydana getirme ya Rabbi. <Gülüyor> ya İlahe'l Alemin ve Ya Ekremel Ekrem'in! Sen ferman ediyorsun, bir cemaat işten kendi kendini değiştirmezse ben onları değiştirip hizzana mahkum etmem diyorsun. Binaenaleyh biz mağlubiyetimizin altında işten değişmemizi görüyoruz. Ben şu sözleri sana taksim ederken de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 Vallahi başkasına secde etmedik. Billahi başkası karşısında bel hükmedik. Vallahi başkasının kapısına gitmedik. İşte bu kadarcık sadakatımızla yeniden peyman'da ah bulunarak Huzuru Rabbül Alemin olan Huzur'una geldik. Bizi burada boş çevirmeyip aziz ve faydar eyle ya Rabbi. Beraatımızı, izzetimize matuf istar eyle ya Rabbi. Amin! Bizleri kıyamete kadar Kur'an'a Fadime ile ya Rabbi. Mescidlerimizde Kur'an okunmaya başladı. Dinin temeli ezanlar yükselmeye başladı. Umumi havadan istifade etme imkanını bulduk. Mabetlerimizde, mescidlerimizde bülbülü koş ezannameler nameler dinlemeye erdik. Sen bu nameleri kesip bizi inkişara itme ya Rabbi. Hazreti Muhammed'i güldüren sallallahu aleyhi ve sellem, Bizi güldüren, Kur'an'ın manasını güldüren, esnafı güldüren, ervahı güldüren, eşbahı güldüren bu manzarayı makus edip bütün bu gülenlere ağlatma ya Rabbi! <Gülüyor> Amin! beri ağladık, hep ağladık ama ya Rabbi! Canı dudağına geldiği hengamda de sen imdadımıza yetiştin! La taknetu min rahmetillah dedin!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 Ümit ettikse, hata ettikse ya Rabbi, ey ümidinizi kesmeyin diyen Rabbül Alemin, ümit ettikse, ümit edip de hata ettikse, sen ümitsizliğe düşmeyin dediğin için yaptık. Bir noktada buna saplandıksa, diğer noktada senin emrine iltizam ettik. Fermanına bel bağladık, inkiyat ettik. Ve sonra bizi bir noktaya getirdin. Semamızın gözünü yaşlarla doldurdun.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 Bizleri korktuklarımızdan helas eyle ya Rabbi. Amin. Şu ana kadar lütfedip bağışlayıp, sultanı adeta G Gedaya sultanlık mülkü sayılan, bu bize ihsan ettikten sonra, bunları pay al eyleme ya Rabbi. Amin. Bunları berkarar ve berdevam kılarak, bizleri bunlarla serfiraz eyle ya Rabbi. Amin. Şeref ya ile ya Rabbi. Amin. Senin kelamın,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 tek kökümüze inen şu kahir elde nedir ya Rabbi? Haddim yok hakkım değil bunları sana sorayım. Meleklerin ist istisarı gibi istifzar ediyorum. Terriyetsizliğimi mazur gör, manasını anlayamadım. Tepsirini istem arzusuyla huzuruna geldim. Cemaatinin kırılma üzere olan kalbinin tercümanı olarak huzuruna geldim. İçimize su serpecek bir şey lütfen ya Rabbi. <Gülüyor>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 Vicdanımızda bir musiki namesi meydana getirdi. Koştuk, ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Ağustos böceği gibi öttüğümüz mihraflarda çatlamak istiyoruz. Beni, benimle beraber neslimi, senin yüce adını anarak, bir ağaç dalı olan mihraflarda bağırırken sıknat ya Rabbi! Kanımla yıkanayım, yıkanıp huzuruna öyle geleyim. İbn-i Cahş gibi huzuruna çıkarken,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 Allahu Ekber, Allahu Ekber, minarelerden yükselmeye başladı ve biz bu beşareti duyalım. Göz yaşlarımız Ceyhun huzuruna koşalım, İki büklüm rükağa varalım, bu az oldu diye secdeye kapanalım. Göz yaşlarımıza motaj seccadeler ve pek çoğumuz bu neşvenin içimizde hasır ettiği mevcelenmeyler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 Harika nesiller gibi harika nesil olma yolunda olan neslimizi bu türlü lütuflarla şereflendir ya Rabbi. <Gülüyor> Amin. Allahumma ya daim al-fadl ala al-bariye ve ya basit al-yedayni bil-atiyam. Ve ya sahibal-mawahib al-saniyah. Amin. Ve ya ghafiraz-zunubi vel-hatiya. Amin. Sallı ala Muhammedin hayril-barasajiy. صلی على محمد خیر الوراثة جيّا. صلی على محمد خیر الوراثة جيّا. الصلاة و السلام عليك يا رسول الله. بخس زم رسول الله. الصلاة و عليك يا حبيب الله. الصلاة و عليك يا عبید الله. اللهم صل وسل وبارک على سیدنا محمد لله تعالى